Göbeğiniz çatlıyor gibi kıvranacaksınız. Adeta Rabbin kapısına dokmağına dokunuyor gibi ıstırapla isteyeceksiniz. Namazınız da öyle, duanız da öyle, evradınız da öyle. İşte camide de materyalist ve maddeci var derken, bütün namazını esniye esniye geçiren bu türlü kimseleri kastediyorum. Mevla-i Müteal'in huzurunda, orada dahi, bir ruhi انفisali elde edememiş bu lahi ve lahi kalp sahiplerini kastediyorum ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah la yaqbalu an qalbin lahin lahin buyuruyor. Allah celle celaluhu kendi heva ve hevesi içinde hususi dünyasını yaşayan, lahiyat içinde, lobiyat içinde, lehviyat içinde kendisine kulluk yapan kulun kulluğunu kabule karın kılmaz. Belki o sadece vazifesini yapar. Gaflet içinde diye vazifesini yapmasın mı? Yapsın vazifesini yapmış olsun. Fakat bu işin esas bir matlup neticeyi kazandırması vardır. Bir semeresi vardır. O semereyi elde etme ruhun infisaline bağlıdır. Ruh meleküt alemiyle münasebet kurduğu nisbette esasen sözü, sazı dinlenir olacaktır. İllah edeceksin ısrar edeceksin. Göbeğin sökülecek yerinden Mevla'dan bir şey isterken kendinden geçeceksin. Onun içindir ki يَحْفَدُونَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ min خَلْفِهِ derken Allah önden ve arkadan korur. Allah korur Celle Celaluhu. Fakat sen tam temessük edeceksin. Tabiini kiramın din ve diyanetin emirlerine bağlılıkta bir fevkalade hassasiyetleri vardır. Sahabe-i kiramdan sonra <gülüyor> hadisin ifadesiyle en faziletli insanlar onlar. tabiini tabi in i kiram, tabi-i nizam. Sünnet-i seniyenin onların içinde yaşandığı kadar bir ikinci devir gösterilemez. İnşallah ahir zamanda Cenab-ı Hak öyle bir ümmeti ihya etmek suretiyle mürde gönülleri ihya buyursun. Ölü kalplerimize hayatı bahşeylesin. Her sünnet ifa edilir. Hiçbir tabiin gösterilemez ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamdan Mervi hatta sofraya Otururken Bismillah deme kalkarken Elhamdülillah deme yatarken Yatma duasını okuma gece uyandığı Zamanda o duayı okuma uyanma Duasını okuma bunları terk etmiş Olsun gösterilemez Bir tek meseleyi terk etmiş insan gösterilemez Ata binerken ne denir merkebe binerken Ne denir sağa atılırken ne denir Sol aya atılırken ne denir Hayatın her lahzası bir ruhi degecman adeta. Resulullah'la ciddi bir münasebet, Allah'la ciddi bir münasebet dökülüyor hayatın her lahzasında. Her an, her an gelip geçiyor fakat enmer olarak geçiyor. Her dakikada Allah'ın adı işlenmiş, her dakikada Resulullah'ın adı işlenmiş. Hadis rivayet ediyor tabiin. Diyor ki kim sabah akşam... Bismillahi alahe lā yaḍur maʿasmihi şeyum fi al-ardi, walla fi al-ṣamā, wa sabah ve akşam ona beden hiçbir musibet isabet etmez, felç de isabet etmez. Bismillahi alahe lā yaḍur maʿasmihi şeyum fi al-ardi, walla Ve sonra tabini görüyorlar felç isabet etmiş, kolunun sürüklüyor, sürüklüyor, geziyor. Yanına sokulup kendisinden hadis akseden manalı manalı bakıyor. Ne bakıyorsun diyor. Bakıyorum diyor. Biliyorum diyor neye baktığını. Sana bu hadisi ben söylemiştim. Ama Allah şahit ben felç olduğum gün o duayı okumamıştım diyor. Okumadığım için oldu bu. Ama her okumayan olur demek değildir. Okusaydım yahve duynamın beyni ve min olacaktı. Okumamıştım ben o gün. Allah'ı şahit göstererek anlatıyor. Bu neyi anlatıyor bize? Kul her an mevlayı mütaallim münasebet kuracak ve bunu kuvvetlendirecek. Ta en yüce alemin en yüksek varlıklarını onu koruyucu olarak Cenab-ı Hak lütfederek gönderecek. Onu muhafaza edecekler. Yahvedunu <gülüyor> min beyniye deyhi ve min kalfi. Melaikeyi kiramın. Hayatımızı tanzim bakımından ayrı bir faydası. Yaptığımız her şeyin onlar tarafından yazıldığına inanma. Kiramen katibine yalamuna mâ alun. Sizin üzerinizde çok şerefli katipler var. Mahkemenin katibi, adliyenin katibi, vilayetin katibi, bunlar da Allah'ın katibi. Kiramen katibin. Çok şerefli katipler var. Berer diyor bir yerde. Adeta iyiliğin kendisi kesilmiş katipler. Hakkınızda suizanlı olmayan, iyilikten başka bir şey düşünmeyen katipler. Ya alun e ne yapıyorsanız biliyorlar onlar. Yaptığınız her şeyi tespit ediyorlar. Fert bunu düşünüyor. İtisaf verici hadiselerden ancak bu suretle kendisini alı koyuyor. Gençliğin tecavüzkar düşüncelerinden bu suretle ancak kendisini koyuyor. Başkalarının ırz ve namusu ancak bu suretle masum ve mahfuz kalıyor. Her türlü saldırganlık, her türlü tecavüz, her türlü isyan ancak bu suretle önlenmiş oluyor. Elini mi kaldırdın birine vurmak için? Yazılmış ve tespit edilmiştir bu. Banda bir çeşitte yazılır. Kompütürler meseleleri ayrı şekilde tespit eder. Havada ses ihtizazları ayrı şekilde tespit edilir. Camit, ecsam sesleri ayrı şekilde alır, muhafaza eder, bir gün meydana çıkaracaksınız. Ve sizin dimağınız, beyniniz ayrı şekilde tespit eder. Siz böyle bir ruhde gecmanına girdiğiniz zaman, trans haline girdiğiniz zaman sizi rahatlıkla konuştururlar. Hayatınızda bir kerecik gördüğünüz, bir kerecik okuduğunuz bir kitabı harfi harfine, kelimesi kelimesine dile getirirler size. Halbuki siz onu unutmuşsunuz. Tek kelimesini söyleyemezsiniz. Demek belli bir yerde her şey muhafaza ediliyor. Bin tane kitap okumuş iseniz böyle bir trans haline sizi soktuktan sonra binini dahi tilavet ettirirler size hafız gibi. Hiçbir şey kaybolmuyor. Ancak siz bulamıyorsunuz onları. Onlara muttali olamıyorsunuz. Karışıyor onlar orada. Fakat Allah Celle Celaluhu kim bilir nerede ne kadar bir cisim içinde, nasıl küçük bir fakültede sizin duyduğunuz, yaşadığınız, bellediğiniz her şeyi muhafaza ediyor. O da ayrı bir kitap. Kiramen Katib'in de ayrı yazıyor. Görüyorsunuz çeşit çeşit kitaplar var. Bant ayrı bir kitap, kalem ayrı bir kitap yazıyor. Fezada ayrı şekilde yazılıyor. Eşzamı ayrı şekilde aksediyor. Beyniniz ayrı şekilde yazılıyor. Kiramen Katib'in de ayrı şekilde yazıyor. Burada maddeyi Allah kullanıyor. Orada da nurani varlıkları, melaike i kiramı kullanıyor. Kiramen katibine ya'lemuna ma taf'alun. Ma yalfizu min kavlin illa ladayhi atid. Ağzınızdan çıkan bir tek kelime yoktur ki o kelimeyi gören, onu yakalamak için müheyya hazır bulunan bir melek olmasın. Ağzınızı açtınız. Ağzınızdan çekirdeği atıyor gibi bir kelime atı verdiniz. Ona nazır bir melek vardır, Rakib diyor. Rakibun Atid ve hazır yarışı hazır gibi bekliyor. Ayaklarını kıvırmış altına, üzerine çömelmiş sizin ağzınızdan çıkan kelimeyi yakalamak için bekliyor. Gırtlağınıza kadar gelir de geriye giderse kurtulursunuz. Bazı ehlullah kalbinizden geçen şeyleri dahi tespit ederler i̇bn Ömer onun için çok korkuyordu. Hayatında çok az belki okumuş, belki bir iki defa okumuş olduğu bir ayet vardır. Hatim okurken de belki kim bilir atlıyordu onu. İn تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِلَّهِ İster açığa vurun, ister sinelerinizde gizli tutun, Allah her şeyden ötürü sizi hesaba çekecektir. Bu ayet nesk olmuştu. La يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا ama bir mertebenin insanı, bir makamın kameti balası, i̇bn Ömer radıyallahu anh hazretleri bu ayetle Allah'a hesap vereceğinden endişe ediyordu. Kalbimden geçenleri dahi melekler tespit ediyor. Bu ayete gelince okuyamıyordu, Mafsalları oynuyordu, ayak bağları gevşiyordu ve dize geliyordu bu ayeti okuyamıyordu. Ma يَلْفِذُ min قَوْلٍ illa لَدَيْهِ رَقِيبٌ atid. Ağzınızdan çıkan bir kelime, telaffuz edeceğiniz bir kelime yoktur ki onu yakalamak, kendine haz ölçüler içinde, kendine haz tespit ölçüleri içinde tespit edecek bir melek bulunmasın. Ve bir gün bu tespit edilen her şey elinize bir kitap halinde verilecek. İsra sureyi celilesinde dendiği gibi, اِقْرَأْ Kafa bin بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ Hasibe. ''Kitabını kendin oku, hesabını kendin gör, kitabın hesabını görme mevzuunda sana yetecek el verecektir.'' ''İkra kitabek, kefâ bi nefsikel yevme Hasiba ''O gün sen kendi kitabınla hesaba tutuşacaksın, eline verilen bu kitabınla meleğin tespit ettiği, beyninin tespit ettiği, fezanın tespit ettiği hakaikin ap açık karşına çıktı o gün.'' يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرِ حَفِذَنَ اللّٰهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْ شُرُورِ اَذَا الْيَوْمِ Cenab-ı Hak o günün, daha doğrusu bu günden ona hazırlanmak lazım. Bu günün şerrinden, o günün şerrini doğuracak bu günün şerrinden bizleri muhafaza buyursun. <Gülüyor> Melaike-i kirama böyle inanma sayesinde hayat zapturapt altına girer dedik. Gençlik kevesatı bu sayede dondurulmuş olabilir. Bu sayede ihtiyarlar huzura kavuşur. Bu sayede vahşetler zail olur. Vahşetler yerlerini ünsiyete terk eder. Bu sayede insan yalnız olmadığına inanır. Bu sayede çok defa kalbine gelen beşaretleri hisseder. Bu sayede melekler kendisi gibi mahlukat-ı ilahi olduğunu düşünür. Onlarla kendi havaları içinde hemdem olmaya münasebet kurmaya çalışır. Ve bu sayede çok dakik bir noktaya dikkatinizi rica edeceğim. Kalbine gelen şeyleri mal yani Füzuli görmeme imkanını elde eder. Bu sayede hususiyle ibadet u taat esnasında, hususiyle kalbi hüşyar olduğu hengamda kendisine tutulan bir kısım ışıklara kıymet ve değer verir bilir ki kendisine müteveccih kalp, şeytanlar tarafından işgal edilmez. Herhalde bir melek ilhamına mahkes olmuştur der. Bu sayede kalbine tulu eden manalar, kalbine sanih olan manalar değer ve kıymet kazanır. İnsan kalbi bu sayede kıymet kazanır. Melaike-i kirama inanma sayesinde. Melaike-i kiram radiyallahu anhum hazaratı Dünyada mümine beşaret verir ayrı bir faydası, ahirette beşaret verir ayrı faydası. Dünyada insanın içine bir inşirah hasil eder, Allah melaike ikramla. Bunu muhtelif ayetlerde görüyoruz. Huwalle bi anzala fi kulub li imanhim walillahi junudu al-samaوات O Allah ki müminlerin kalbine sekine indirdi. Müminlerin kalbinde bir itminan hasıl etti. huzura kavuşturdu. En daidar edici hadiseler, en canhiraç vakalar karşısında müminlere fütursuzluk hissini, itminan hissini bahşetti. لِيَزْدَادُ imane ma اِيمَانِهِمْ Bir imanları vardı, imanlarına iman kassınlar diye Allah bunu yaptı Celle Celaluhu. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Sadece... Ordular yerde hareket eden ordular değildir. O ordular değildir ki ordu yerde mağlup olduğu zaman her şey bitsin. Göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir. Allah'ın göklerde de ve yerde orduları vardır. Siz yerde hezimete uğradığınız, bozkuna uğradığınız zaman gökte Allah'ın orduları vardır. Elverir ki siz münasebetinizi devam ettiresiniz. Bir insanın içinin itminana kavuşması, ümidini kaybetmemesi karamsarlığa düşmemesi, muvaffakiyeti için yüzde elli sebeptir. Bir insanın azm içinde bulunması, cesaret ve celadetiyle yaşaması, muvaffakiyetinin yüzde elli sebebidir. İşte bu itminanla olur. Bu kalbe sekinenin inmesiyle olur. Bu kalbin melaike-i kiram tarafından okşanmasıyla olur. Maddi orduların hezimetini müteakip, Cenab-ı Hakk'ın gök ordularını indirip, onun imdadına koşmasıyla olur. Allah'ın tevfikiyle ondan sonra derlenir ve toparlanırsa maddi ve manevi muvaffakiyete Cenab-ı Hak mazhar kılar. Bu iki yöndeki beşaret ve kalbe gelen esintileri yine başka bir ayet-i kerimede görüyoruz. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره onlar ki istikamet ettiler Allah'a iman ettikten sonra istikamet kazandılar Kur'an'ın tarif buyurduğu dürüst yaşayış içine girdi Allah'ın emirlerini yaşamaya çalıştılar Te tenezzele aleyhimul malaike onlara melekler fevç fevç iner تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا ve وَلَا تَحْسَنُوا Beşaret verirler. Tasalanmayın, korkmayın, ürkekliğe düşmeyin, mahzun olmayın. وَاَبِشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ Siz vaad olunduğunuz cennetle sizi müjdelerler. Cennetten gelen esintileri içinizde hissedersiniz. İtminan ve huzuru hissedersiniz. İmanınızın bir tuvayı cennet gibi içinizde dal budak saldığını hissedersiniz. Meleğin içinizde at koşturmasıyla. Wa abshiru bil kuntum fil ve fil fısıldarlar. Dünyada ve ahirette sizin dostanızız. Size ümit veririz. Yesi yıkarız. Size itminan veririz. Huzursuz bertaraf ederiz. Burada size dost. Öbür alemde size dostuz derler. Burada size istiğfar ederler. Burada hakkınızda dua ederler. Burada yapılan duaları nezaretçi olarak Allah'a takdim ederler. Yapılan duaları Allah'a ulaştırırlar. Yeri ve sırası geldiği zaman teker teker Kur'an-ı Kerim'den ve Hadis-i Şerifler'den bunlara misaller vermek suretiyle tenvir etmeyi düşünüyorum. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, imanın bu son bir rüknünü dahi Kâmet-i kıymetine uygun tahlile ve şerhe muvaffak kılsın. Bugünkü bu kısa derste, Melaike-i kiramın hakikati, tarifi, mahiyeti, iştikakı, yaptıkları vazifeler, yeryüzünde üzerlerine aldıkları vazifeler, insanlarla münasebetleri ve insanlar için getirdikleri faydalar nef, sadece buna dikkatinizi istirham ettim. Cenab-ı Hak lütfeder ve el elverirse, önümüzdeki derslerde evvela melaike-i kiram olur mu, olmaz mı? Hünunu müsbete, müsbet anlayış, makul ve mantıki şeyler karşısında evvela imkanını anlatmayı ele alıp, melaike olabilir mi, olmaz mı hususunu, olabilir dedirtme hususunu ele alıp, ondan sonra bu mevzuda her sahanın, İhtisas sahiplerin ihtisasına başvurmak suretiyle misaller irad etmek şeklinde inşâallah Teala meseleyi kâmet-i kıymetine uygun tahlile çalışacağım. Cenab-ı ve Tekaddes Hazretleri rızasından ayırmasın. Mele-i sakinlerini bizlerle beraber eylesin inşâallah Teala Biz Allah'la beraber olursak, Cenab-ı Hakk'a müteveccih bulunursak, Kenâb-ı vâcib ve Tegaddes Hazretleri o nurani kimseleri bizimle beraber edecektir. Bizimle beraber kılacaktır. Ama bunu yanlış anlamamak lazım. Geçende birinin tenkit ettiği gibi yanlış anlamamak lazım. Kabulü ü ve kabul -ü esbab nazara alınmadan hangi şeylerle söylenilen dualar kabule karin olur? Hangi şartlar yerine getirilirse kabule karin olur? bunlar nazar itibarı alınmadan uyuşuk insan işi mescitte oturup esniye esniye dua etme inanın ben sadece ümidinizi kırmamak için demiyorum ümidinizin kırılmayacağını bilsem şöyle demem gerektir esniye esniye kılacağınız namazlardansa şayet evinizde oturmanız yatmanız ve uykudan fırsat bulduğunuz zaman kalkıp onu verip veriştirmeniz daha hayırlı olacaktır Allah'ın huzurunda utanmadan, çenesini aşağıya düşürüp, gaflet ve dalaletini, laviyat ve lehviyatını ifade etmek gibi büyük bir kusur tasavvur edemiyorum. Ama ümidinizi kırarım diye, böyle bir şey de sizin başınıza vurmak istemiyorum. Fakat bunu izalenin yoluna bakmak lazım, niçin kalp ölüdür? Neden bir meyyit gibi yatar hem gece hem gündüz, niçin gündüz ayarıyla gafil? Ve neden gece hiç olmazsa Allah'tan utanıp kalkıp geceyi ihya etmez. Bütün bunları araştırmanız lazımdır. Hayatta gaye marifet-i ilahi ve bunun sineye oturması meselesidir. Siz bunu oturttuğunuz zaman işin dertlisi haline geleceksiniz. Bu defa onu kabula karın kılacak şeraiti de yerine getireceksiniz. Daha açık ifade edeyim. Milletimiz ve memleketimiz mütedennidir. Mütedennidir. Başka milletler başı yukarı semalara doğru yükselirken, başımız aşağı baş aşağı yerin dibine doğru gitmekteyiz. Her hamle, her atılım yenilerin ifadesiyle bize ayrı bir batış getirmektedir. Ayrı şekilde yerin dibine batırmaktadır. Biz Allah'a döndüğümüz zaman kurtulacağız inşallah. Başımızla burnumuz yukarıya dikilecek ama Allah'a nasıl dönülecek? Buraya gelmek sadece kafi mi? Buraya gelinmek şarttır, şartı evveldir. Bu millete, bu memlekete, bu vatana bağlı olacak kimselere biz şöyle inanıyoruz. Onlar Allah'a gönül vermiş, ahiret için dünyada yaşıyor. Millet ve memleketlerini her şeyin üstünde tutuyorlar. Binaenaleyh öyle bir milletin reisi Cumhur'u Hazreti Ömer gibidir. Şahsi vasıtası yoktur, bilmem nesi yoktur, nesi yoktur, nesi yoktur. Hazreti Ömer gibidir ve millet onun arkasında müterakkidir. O milletin parlamentosu hasbi ve samimi insanlarla doludur. Milletten borç, para alıp geçimlerini öyle temin eden insanlarla doludur. Yer yer kazma sallayan, kürek sallayan ve millet öyle temsil eden insanlarla doludur. Hasbi bir millet. İnanan insan böyle olacaktır. İşin içinde menfaat mülazas olduğu nisbette camiye gelen tarikata devam eden, tekke ve zaviyeden çıkmayan kimseler dahi millete zararlı olmadan başka bir şey yapamayacaklardır. kanaat katiyemdir. Yedi dünya bir araya gelse bunu izah edemeyecektir. Çünkü bu mevzuda muktedâ-i rehber-i ekmelimiz Hz. Muhammed aleyhissalâtü vesselam ve ona yakın olan Hulefâ-i Raşidin'dir. Anlattığım şeylerin dışında onlarda bir şey görüyorsanız, ben yanlış söylüyorum demektir. Anlattığım şeyler onları ifade ediyorsa şayet kurtuluş o yoldadır. Binaenaleyh camiye gelmek şart evveldir. Kalbin Allah'la alakası şart evveldir. Fakat unutmamak lazım. İnsan bir şey yapmada azim, bir şey yapmada tam cehdi gösterirse şayet onu tahakkuk ettirmeye badi olabilecek, tam illet diyebileceğimiz sair şartlara ve sebeplere riayet edecektir. ...bütün şartları yerine getirecektir. Nedir şartları? Düşünecek. Nedir şartları? Metodolojiye uygun hareket edecek. Nedir şartları? Uyuşuk uyuşuk vaktini israf etmeyecek kahvelerde. Nedir şartları? Yatma zamanının dışında çalışacak, okuyacak ve düşünecek. Nedir şartları? oturup dinlendiği her yeri kıraatane haline getirecek, kitap okunan yer haline getirecek. Nedir şartları? Sokaklarda salma dolaşmayacak, iş yapacak veya evinde çolu çocuğuyla meşgul olacak. Bu şartlarla beraber mescit Mevla elinizden tutacak, sizi âlâ illiğin insaniyete çıkaracak. Yoksa ne sadece o dua ne de dışta bir kısım eşkiyanın yaptığı gibi sadece maddeye hasrı nazar etme. Ancak bu ikisi kabul şartlarının ikisidir. Bunları bir araya getirdiğiniz zaman inayeti ilahi sizinle beraber göreceksiniz. Cenab-ı Hak inayetini sizinle beraber kılsın. Lillahi Teala'l-Fatiha. Muhterem Müslümanlar! Her işe bir muhalece şekli vardır. Her meseleye bir müdahale keyfiyeti vardır. Bir tabip olarak tababete müteallik bir meseleye müdahale etme, bir hastalığa karşı muhalecede bulunma şekli başkadır. Bir mühendis olarak hendesi bir şeye müdahale etme şekli tamamen başkadır. Riyazi bir müşkil karşısında kalemi elimize aldığımız zaman ayrı şeyler düşünür, hendesi bir mesele karşısında ise tamamen ayrı şeyler düşünürüz. Müdahale ve mualeceler yerinde olduğu zaman ancak insanın umduğu faydayı ve nef'i temin eder. Yerinde ve istenildiği şekilde muhalece ve müdahale olmadığı zaman insan umduğu faydayı ve neticeyi elde edemez. Siz zirahi işlerinizde ve ticari işlerinizde Ziraatta ziraata göre, ticarette ticarete göre belli müdahale ve muhalece şekilleri tespit etmişsinizdir. Vakti, mevsimi geldiği zaman o şekilde onlara müdahale eder, o şekilde onlara muhalecede bulunursunuz. Ne yapmak, neyi elde etmek istiyorsanız kitaplar yazmıştır, o mevzunun müteassısları size anlatmıştır, anlatılan şeylere tevfik hareket ederek işinizi yapmaya çalışırsınız. Çünkü muvaffakiyet ancak o suretle elde edilir. Bir de bütün insanların, şahsi mesleklerinin, içtimai mesleklerinin, meşreplerinin beşer olarak içinde bulundukları hadiselerin üstünde hem çok üstünde umumi bir meseleleri vardır. Bütün beşerin umumi bir meselesi vardır ki, bu meseleyi elde etmenin de kendine göre müdahale ve mualece şekli vardır. Cenneti kazanmak istiyorsunuz, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak istiyorsunuz, gönlünüzü mamur etmek istiyorsunuz, his aleminizi donatmak istiyorsunuz, bunun da kendine göre bir muhalece ve bir müdahale şekli vardır. Zannediyor musunuz ki, Başka işlere, muhalece ve müdahale keyfiyetiyle bu işin içine girdiğiniz zaman siz muvaffakiyet elde edecek, zafere ulaşacak, neticeye ele alacaksınız. Katiyen ve katibeten her neticeye kendi yoluyla gidilir. Kalbinizi tamir etmeyi düşünüyorsanız afaki ve enfüsi tefekkür ve zikirle olacaktır bu. Katiyen hatırdan çıkarmayınız. Siz yan gelip yatarken, mamur bir gönül, bekleme umma sadece hayalperestlik olacaktır. Sadece bir kısım ümniyelere kapılmadan ibaret olacaktır. Bağınızı timar etmediğiniz zaman, ondan meyve bekleme, mahsul bekleme yine bir ümniye perestlik, hayalperestlikten ibaret kalacaktır. Allah'a kulluk, Allah'a kulluk Celle Celaluhu ve cenneti kazanmak, Cenab-ı Hakk'ın cemalini müşahede imkanını kazanmak kendi yoluyla elde edilecektir. Siz o yola girecek, onu o yolla elde etmeye çalışacaksınız. Zahiren yerine getirmeniz gereken şartları dini mübin-i İslam teker teker formüle etmiş, size anlatmıştır. Bunlara ruh vermeye gelince dikkatinizi rica edeyim. O da sizin kalbi hayatınız, ruhi hayatınız niyette saffet ve samimiyetiniz olacaktır. Dini mübini İslam yapacağınız her şeyi anlatmıştır. Namazınızı, orucunuzu, milli ve haysiyet ve namusunuzu korumak için lazım gelen şeraiti her şeyi anlatmıştır. Vatan bütünlüğünüzü, millet bütünlüğünüzü, istiklal ve hürriyetinizi korumanız için gereken bütün şartları anlatmıştır. Ama bu şartların yanı başında, bütün şartların içine girdiği zaman ruh ve hayat olabilecek bir şey vardır. İşte onu anlatmak mümkün değildir. O mevzuda sadece işar ve işaret yapılır, iş kalbe bırakılır. Siz onu kalbi hayatınızda, düşüncedeki duruluğunuzda, safvet ve samimiyetinizle eda edeceksiniz. Bu şartı evveldir. Bu öyle mühim bir şarttır ki bu olmadığı zaman, Diğer bütün şartları yerine getirseniz dahi, bağışlayın işleriniz fiyasko ile neticelenecektir. Bu şartı evvel ve şartı ekberi yerine getirmek, ona riayet etmek lazımdır. Kalbin azmi ve cehdi, insanın ısrarı, bu mevzuda samimi, hüsnüniyetle, dupturu gönlüyle Cenab-ı Hakk'a teveccühü. İşte onun ötesinde Mevla-i Müteal'in lütfu sizin imdadınıza yetişecek. Onun ötesinde Allah size yardım edecek. Ya eyyühellezîne âmenû intansurullâhe yansurkum ve yuthabbit akdâmekum Ey iman edenler! Allah'ın dinine yardım ederseniz, ferden ve cemaaten onu yaşarsanız, yaşatırsanız Allah size yardım edecektir. Ve okuduğum ayeti celile-i kerimede bu inayeti ilahi tafsilen anlatılıyor. Ey müminler! Allah'ın nimetini hatırlayın, o nimet ki siz sıkıştığınız an, canınız gıtlağınıza geldiği an, sağdan soldan size hücum eden askerler, ordular hücum ettiği an, Cenab-ı Hak sizin görmediğiniz orduları imdada koşturdu. Ne zaman? Resûl-ü Ekrem vesselam, Uhud'da da müşriklere yarın bir darbe indirdikten sonra, Bedir tam bir darbeydi. Onların soluğunu kesmişti. Ama Uhud'da daha kalabalık bir cemmi kafir halinde bir kısım münafıkları da iptal ederek yine Medine'yi haat etmişlerdi. Ve resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam orada da yarın bir darbe vurmuştu bunlara. En azından müminler işleri ümit dolu, ikinci bir defa müşriklerle karşılaşmayı intizar edecek kadar kendilerini güçlü ve azimli görüyorlardı. Nayet, ahzab vakası dediğimiz Hendek'te Medine-i Münevvere'nin etrafını katvanlı gavurlar, Kureyş'in gavuru ve arkadan da Beni Kureyze, Yahudileri, Müslümanları sağdan soldan, Kur'an'ın ifadesiyle alttan üstten çepeçevre ihat ettiler. Rasûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm, bu sımsıkı omuz omuza, Fikir birliğine varmış, cemaatlere karşı ne yaptı? Evvela bu mevzuda zahiren yapılması gereken bir kısım şartlar vardı, onları yaptı. Eline manivelayı aldı. Bir amele gibi hendeyin içine indi. Taşlara manivela salladı, hendek kazdı Resul-ü Ekrem Vesselam. Aç susuz günlerce, midesine bir şey indirmeden, bir yudum su içmeden Resul Ekrem'in içinde çalıştı sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar ki bir iki günden beri gırtlağından içeriye bir lokma girmemiş sahabe, bağrına bağladığı bir taşı Resul Ekrem aleyhisselatu vesselam'ı açıp gösterince, "Halimiz budur ya Resulallah." İki kası üzerinden iki örtüyü kaldırıp iki tarafına sımsıkı yerleştirdiği iki taşı gösterdi. "Halim budur." diyordu Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam. Mideye lokma inmiyordu, bir yudum su da inmiyordu, Cabir'in ziyafetine kadar. Bu işin bir yönüydü. Cemaatte azim ve ikdam vardı, cesaret ve celâdet vardı, çok mühim bir yönüydü. Zerre kadar fütur getirmeden kendilerine düşen vazifeyi yapıyorlardı. Sadece bu umumi didinme ve gayretin bir tek yönünü size arz edeceğim bir münasebetle Hz. Hüzeyfe'nin anlattığı bir tek yönünü arz edeceğim. tabiin devrinde yeni Müslüman olmuş bir kısım kimseler, sahabi ve Resulullah'ın ne demek olduğunu henüz kavrayamamış bir kısım kimseler, Hazreti Hüzeyfe'yi yüzüne karşı tanetti, etti. Ona dil uzattı. Uygunsuz sözler söyledi. Hz. Hüzeyfe'de bu münasebetle Sahabe-i kiramın azm ve ikdamını anlattı. Hendeyin içinde bir avuç insan, 300-400 tane kadar bir avuç insan. Arkadan ırz ve namus tehlikede Yahudi'nin saldırmasına müheya. Önde Gatvan ve Kureyş 20 bin tane insan. Her an Hendeyin'e atlayıp bu tarafa geçme tehlikesiyle karşı karşıya. Hava o kadar soğuktu ki dişlerimizi birbirine vura vura Resul Ekrem'in yanında duruyorduk bir avuç insan terk etmiyordu yerini. Bir Aralık ü Ekrem aleyhissalâtü vesselam, yok mu bir insan gitsin de bu Süfyan'ın bulunduğu yeri teftiş etsin, müşrikler ne haldedir gelsin bize haber versin, ona göre vaziyet alalım. Kimse ilk planda cesaret edip, ben diyemedi. Belki cesurların ben demesi bekleniyordu, belki Hazreti Ali'nin ben demesi bekleniyordu. Belki de bu sesi Hazreti Ali duymadı. Belki duyması gerekenler duymadılar bu sesi. Duyanlardan da bu büyük işe cesaret edemediler. Yerinden kalkacak hali yoktu, kimsenin donmuştu adeta. resul Ekrem bir daha seslenince ki yine kimse cevap vermedi. Bana ismimle ya Hüzeyfe kum dedi. Ben kalktım diyor. Git Kureyş'in halini tetkik et bize haber getir. Giderken gelirken orada zinar, hadiseye sebebiyet verme, bir iş karıştırma diyordu. Ben yerimden kalktım. Zindeli kazanmış gibiydim. O soğuk adeta taraf olmuştu. Yola düşüp de hendeyin öbür tarafında yolumu alırken adeta güllük gülistanlık olmuştu. Güneş başımı yakıyor gibiydi. Bizim yerimizden uzaklaşmıştım ama o yerdekiler tam vazifelerini yapıyorlardı. Kureyş'in o tağına gittiğim zaman, müşriklerin konakladıkları yere vardığım zaman kızıl kıyamet kopuyordu. Fırtınalar kazanları yerinden kaldırıp oynatıyor, ocakları söndürüyordu. Ebu Süfyan müşriklere şöyle bağırıyordu: Ya maşera Kureyş, ma asbahtum bi dar'il mukam, irtahilu fe murtahil. Siz çok sağlam bir yerde sabaha çıkmadınız. Çok sağlam bir yerde konaklamadınız. Hepiniz göç ettiniz. Ben şimdi göç ediyorum diyordum. Ne ateşte halk kaldı, ne devede halk kaldı, ne de burada durmaya bize iktidar kaldı diyordum. Bir aralık diyor ki, öyle sırtı bana uygun geldi ki, sadamdaki oka el attım, çıkarıp da sırtından o güne kadar Resul Ekrem'in şu hasmaazamını vurma geçti aklımdan. Fakat Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Sakın bir hadise çıkarma sözünü hatırladım. Oku yine sadâya yerleştirdim. Ve kalktım olup bitenleri geldim Resul -i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a anlattım. Mirti üzerine beni aldı. Üzerime bir örtü attı. Ben ısındıktan sonra kalktı Resul Ekrem iki rekat şükür namazı kıldı ve sonra oturdu beni dinlemeye durdu. Ben olduğu gibi macerayı anlattım. Sahabe-i Kiram kendisine ait vazifeyi yapmıştı. Allah'ın dinine yardım etmiş, Resul-i Ekrem'in yanından ayrılmamışlardı. Hendey kazmışlardı, tabiha harbini, erkan-ı harp noktayı nazarından yapılması gerekenin üstünde fevkalade olarak ada etmişlerdi. Müşrikler karşısında fütür göstermemişlerdi. Onun için Allah Celle Celaluhu melekleri vasıtasıyla fırtınalar koparıyor, kızıl kıyamet koparıyor, müşrikleri kaldırıyor oradan Mekke'ye atıyordu. Ve yolda gelirken ya Resulallah, başı sarıklı kimselere rastladım. Hızla atlarını bir istikamete doğru koşturuyorlardı. Bana sahibine selam söyle dediler, haklarından geldik müşriklerin diyorlardı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam şükür namazı kılıyordu. Ertesi sabah olunca da orduya rihlet emri verdiler. Herkes Medine'ye dönsün diyorlardı. Hz. Ayşe'nin ifadesi içinde Birden bire birinin sesini duydum. Bir de dışarıya çıktım. Resul ekrmen birinin tozunu toprağını siliyordu. O Resul ekrmen şöyle diyordu: Evvah kad vada tes silah haya Resulallah. Silahları bıraktınız mı siz diyordu? Amma nahnu maqsher al ma vada silah? Biz melekler topluluğu silahları bırakmadık. İnna Allah azze ve cen ya murukabil mesir ila beni kuraide diyordu. Allah azze ve cen sana şöyle emretiyor. Ya namazını beni Kureyze'de kılacaksın. Kalleş arkadan Müslümanlara vuran Yahudi'nin otağında kılacaksın diyordu. Hazreti Ayşe diyor ki ben zannettim ki o Dehye'dir. Harpten gelmiş Resul Ekrem tozunu, toprağını siliyor. Ya Resulallah kimle konuşuyordun dedim. Cibril gelmişti yardım için. Bedir'de sağa sola atını köylülanını salıp Ukdum hayzum diyen müşriklere kamçı sallayan Cibril gelmişti Ayşe diyordu. Ne zaman geliyor Cibril? Cibril bütün esbab ve şerait yerine getirildikten, kalp Allah'la alaka kurduktan, ruhlarda tam infisal hasıl olduktan, dünya ve mafya unutulduktan, gönüller Allah'a teveccüh ettikten sonra Cibril geliyordu. İntansurullah yansurkum, siz Allah'a döner, ferden ve cemaaten Allah'ın dinine yardımcı olur, ferden ve cemaaten Allah'ın dinini yaşar, ferden ve cemaaten zimmetinize düşen vazifeyi yerine getirmeye çalışırsanız Allah da size yardım edecektir. İntansurullah yansurkum ve yuthabi takdamekum. Sahabi beni Kureyze'ye doğru. Kafile kafile akın etmiş gidiyor. Yolda gördüklerini resul Ekrem'e anlattılar. Taylasanlı Yağız bir delikanlı atının üzerinde dehyeye benzettik. Bizden evvel beni Kureyze'ye doğru koşuyordu. Allah Resulü ferman etti. Cibril beni Kureyze'nin kuvve-i maneviyesini sarsmak, ruhlarında panik meydana getirmek için sizden evvel gidiyordu. Kalelerini sarsacak, Kuveyi i maneviyelerini kıracak, onları ümitsiz ve bedbin edecek. Fethinize müheyyah hale getirecek. Ne zaman gidiyordu Cibril? Müminler Allah'a teveccüh ettikten sonra, lağviyatı ve lehviyatı bıraktıktan sonra, huzur kibriyada küçüklüklerin idrak içinde Allah'ın büyüklüğünü hatırlayıp, da edip yüzlerini yere koyduktan sonra, Zahir-i esbab adına bütün şerait ve esbabı yerine getirdikten sonra, Allah size de yardım edecektir. Allah'ın yardımı ne Bedir'de, ne Uhud'da, ne Hendek'te, ne de Hüneyn'de bitmemiştir. Hüneyn'i anlatırken de Allah şöyle diyor, وَاَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا sizin görmediğiniz orduları indirdi size yardım için ve küfredenleri azap etti Allah Celle Celaluhu. Allah gökteki ordusuyla daima yerdeki ordusunun imdadına koşuyor. Ama gökteki ordu kendilerine ait Allah'ın emri ve meşiheti içindeki vazifeyi yapıyorlar. Siz de size ait olan vazifeyi yaptığınız zaman artı ve eksi bir araya gelecek bundan muvafakiyet doğacaktır. Beşeri güç meleküti güçle uç uca geldiği zaman, zafer elde edeceksiniz. Siz maddi güçle elde edemeyeceksiniz. Maddi güç, manevi güce inzimam ettiği zaman, cüz-i iradeniz şartı ı adi olarak ortaya çıktığı zaman, inayeti ilahi arz-ı ettiği zaman, muvaffakiyeti elde edecek, Allah'ın tevfik ve inayetiyle muzaffer olacaksınız. Muhterem Müslümanlar, üst üste müterakim, mağlubiyetimizde baiz ve bazı olan aklın kirleti, ruhun zilleti, istimai bünyenin illeti gibi bir kısım arzalardan sonra bütün bu ruh hastalıkları, daha doğrusu ruh aletimizdeki hastalığa bağlı hastalıkları berseraf etmenin, tedavi etmenin tek yolu ve tek çaresi vardır. Bütün müminler hem kalp hem aheng olarak Allah'a seleccüh edecekler Samimi bir dup duru hissiyatla Allah'a teveccüh edecekler. Daire esvabı yerine getirmenin üstünde resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi Allah'a el kaldıracağız, Cenabı Hakk'ın muvaffak etmesini dileyecekler. Bedir'de ridası sırtından düşüyordu. Düştükçe de bu Bekir'i alıp sırtına koyuyordu. Ellerini o denli kaldırmıştı ki adeta başından çok yukarıda duruyordu duada. Allah'ın bu orduyu Sen bu orduyu mağlup edersen yeryüzünde seni anacak kalmaz diyordu. O kadar ısrar çekiyor. O kadar göbeğini çatlatırcasına dua ediyordu ki Hz. Ebu Bekir merhamete geldi. Ya Resulallah yeter diyordu. Allah seni zayi yeter diyordu. Sidasını sırfına kapatıyordu. Ne zaman dua ediyordu Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam? Nari Beyza gibi şüffarın karşısına diktiği narı beyza gibi ordusuyla müşriklerle karşılaştığı bir yerde dua ediyordu. O katmasını bilen, silah kullanmasını bilen, mızrak kullanmasını bilen ve gözünü budaktan esirgemeyen, ölümü ve her şeyi istihgal eden bir cemaatiyle düşmanın karşısına çıktıktan sonra dua ediyordu. Kabul şeraiti ve esbabı her şey yerindeydi. Melaike-i kiram sizin dostunuz. 360'ının omuzunuzda, sağınızda, solunuzda önünüzde, arkanızda bulunduğu Melaike-i sizin dostunuz Size yardım edecekler ne zaman? Allah'ın dinine yardım ettiğiniz zaman Aile içinde ve şahsi hayatınızda, ihtimai dünyanızda İslam'ı yeniden onarmak için seferberlik ilan ettiğiniz zaman Seferberlik ilan ettiğiniz zaman nefsinize karşı Ailenizin içindeki münkerata karşı İhtimai bünyenizdeki parazitlere karşı seferberlik ilan ettiğiniz zaman Allah size yardım edecektir. Parazitleri sildiğiniz zaman, suiistimalciler sildiğiniz zaman, milletin malını yiyenler sildiğiniz zaman Allah size yardım edecektir. Hacr olduğunuz zaman, alemi hack kıldığınız zaman duygu ve düşünceler Allahınız asından başka bir şeyin asib olmadığı, demi ve telamı kesediğiniz zaman Allah sizi muzaffer edecek. Allah'ın inayeti ümmeti Muhammed'le beraber olsun. Ela inna ahsene'l selam ve a'la'n nizam. Selamullahil melikil azizil alim.